Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diyerkam'dan herkese merhaba. Bugün yangından sonra ne yapmalı üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Geçen hafta dahil konu üzerine konuşmuştuk. Bugün bir konuğumuz var Marmaris'ten, yangının kalbinden, daha doğrusu yangının üç kalbinden birinden. Sığla Sanat ve Kültür Derneği Başkanı. Hakkı Bey, Hakkı Çopurluoğlu, jeoloji mühendisi kendisi. Biz bu kez meselenin jeolojik tarafı üzerine konuşacağız. Yani bu ekosistemin içinde sadece ağaçlar ve orman yok. Ee, su, hava ve toprak da var. İşin jeoloji kısmını, toprak kısmını konuşmak üzere buradayız. Hoş geldiniz Hakkı Bey. Hoş bulduk. O tanıdım, evet. özür dilerim hoş geldin. Tamam. Hoş bulduk. Ee, çok sevgili Hakkı Çopuroğlu. Aynı zamanda e, bir aile dostu da ama ben bu programda her zaman olduğu gibi hocam diye hitap edeceğim. Hakkı Hocam. Ee, Hakkı Teşekkür hocam, ederim. Siz e, mühendislik bakış açısıyla kaymakamlıktan başlayan ve bütün resmi kurumlara giden bir e, dilekçeyle başladınız. Hemen yangının sonrasında ve burada çok önemli uyarılarda bulundunuz. Bu uyarılardan en önemlisi şuydu yangın nedeniyle kaybettiğimiz orman örtüsü bir sonraki aşamada sel felaketine sebep olabilir. Önümüzde baktığımız tabloda sellerin olacağını öngörüyoruz. Eğer bu aşamada şimdiden önlem almazsak eğer bu kez sellerle beraber toprak dokusunu da kaybedebiliriz. Yeşil dokuyu 30-35 senede yenileme ihtimalimiz varken eğer toprağı kaybedersek ...binlerce yıllık bir oluşumu kaybedeceğiz... ...ve bir daha yeşil doku oluşturamayacağız... ...diye uyardınız... E, ...herkesi harekete geçmeye çağırdınız... ...biraz bu durumun resmini çekelim... ...öncelikle isterseniz... E, ...yangından sonra neler yapılmayı... ...konuşurken... E, ...sel felaketi ve böyle bir ihtimal... ...üzerine neden duruyoruz... ...ve nasıl bir fotoğraf var önümüzde... ...hem Marmaris için hem de... E, ...diğer bölgeler için... ...evet... E İlk önce bütün dinleyicilerinle merhaba diyorum, iyi günler diliyorum. Yanar ormanlarda yaşayan bütün insanlarla geçmiş olsun diyorum. Şimdi böyle bir şey yapmamın nedeni tabii önümüzde yağmurlu bir mevsim gelecek. Muğla ili yağış açısından Türkiye'nin ikinci ili. Fakat Ee, çok da yoğun ee, ormanlar olduğu için ee, çok fazla seyirde işte su basması, suul falan görünmüyoru çünkü e, orman oranı çok fazlaydı. Ee, ormanlar e, suyun akış hızını neredeyse 80-90 e, civarında e, azaltırlar. Dolayısıyla böyle bir yağmur yağdığı zaman tepelerden hızlı bir akış olmuyordu. Ama şimdi o orman örtüsüne sahip değiliz. Yağmur yağdığı anda bir takım sel riski var, toprağın içine geçtiği zaman heyelan riski var, su baskını riski var. Dolayısıyla bunlara şimdendir. Önlem almak için bir birim kurulu oluşmasını önerdim. Kaymakamla verdiğim bir eşyayı da dağıtım olarak büyükşehir belediyesine diğer belediyeye de yolladım. Önemli olan sorunlar kadar çözümlere de odaklanmak. Bir yana da tebrik alıp yağmur mevsimi gelmeden bu konuya el atılmasını istedim. Ama dediğim gibi yöneticiler sorunları tespit etseler bile çözümleri akademisyenlere, mühendislere, uzmanlara bırakmaları gerekir ki doğru çözümler olsun. Belki de ülkemizin en mülk sorunlarından biri bu. Yönetici kademesindekiler çok fazla yani her şeyi kendileri E, yapmaya kalkıyorlar. O yüzden ben şimdiden uyanmak isterim. E, eğer bir bilim kurulu oluşturulursa o zaman da çözümler üzerinde. Çünkü bir de erozyon tehlikesi var. E, erozyon e, biliyorsunuz burasının e, toroslar aşağı yukarı bütün yanan bölgeler hep torosların e, alanı içinde kalıyor. Topografya çok dik. Yani e, uçurumlar işte e, dik yamaçlar e, erozyonun e, en çok olabileceği yerler e, e, buralarda kalan toprakta giderse e, yeniden bitki örtüsü oluş, oluşması çok zor olacak. O yüzden e, böyle bir uyarı yapmak e, gereğini hissettim. Şimdi e, özellikle hem sorumluluğu hem de e, çözümü ortak akılla arama taraftarı olduğunuzu biliyorum. O yüzden çok fazla detaya girmek istemiyorsunuz ama bu alanda yapılması gerekenlerle ilgili ilk aşamada hemen yapılması gerekenlerle ilgili de bir takım fikirler var. Diğer e, bu şey, derneğiniz bünyesindeki jeologlarla da biliyorum konuştuğunuzu. E, neler yapılmalı? İlk aşamada hızla, ilk akla gelen önlemler neler diye soralım. Şimdi işte söylediğim gibi ilk aşamada yapılması gereken şeyleri bir bilim kurulu oluşturulup değişik branşlardan, ilgili branşlardan bir bilim kurulu oluşturulup hep beraber karar vermek gerekiyor. Ha ben kendi adıma bir takım önerilerde bulunabilirim ama dediğim gibi ilk aşamada bir bilim kurulu oluşması gerekiyor. Ama ben jeoloji mühendisi olarak şunu söyleyebilirim oradaki yağan yağmurun sele dönüşmesini önlemek için. Akışı düzenleyecek bir dinamiz sistemi yapılabilir mesela bölgede yani veya işte başka bir takım tedbirler alınabilir. Yani suyun akışını düzenleyecek, erozyonu engelleyecek. Bunları hep beraber karar vereceğiz ama iyi bir dinamiz sistemi suyun boşalmasını düzenleyecek bir sistem olabilir. Çünkü elozyon da olduğu takdirde elozyonun bir etkisi de denizdeki ekosistem. Yani denizi etkileyecek. Fazladan malzeme gittiği zaman e, denize e, biliyorsunuz Marmara'da son zamanlarda neler yaşıyoruz. Yani ona benzer bir takım etkiler önceden kestirilemez. E, onda e, deniz biyologlarıyla veya işte e, gene konuyla ilgili insanlarla Konuşmak lazım ama önceden kesilemediğimiz, kesilemeyeceğimiz e, bir takım sonuçlarda olacağı e, kesin. Peki e, Marmaris bölgesi özellikle belli bölgeleri su stresi çeken e, bölgeler. E, Ve yeraltı kaynakları çok kıymetli burada. Ee, aynı zamanda hani içme suyunun da büyük bir kısmını karşılayan evlerdeki e, şeylerle beraber, kuyularla beraber vesaire düşündüğümüzde tarım sulama sularını da karşılayan yeraltı kaynakları var. Bu drenaj sistemini kurarken dikkat edilmesi gereken nelerdir? Özellikle akiferleri ve yeraltı kaynaklarını düşündüğümüz zaman böyle bir haritalama çalışması var mı? Ee, nasıl ilerlenmeli bu süreçte? Yeraltı kaynaklarından çok. E, yukarıdan yani gökyüzünden gelen yağışı e, akışını denize gitmesini e, böyle vahşi bir şekilde değil de e, daha düzenli daha kontrollü bir şekilde gitmesini daha çok yüzeyle ilgili yani yeraltı kaynaklarından çok e, yeraltı kaynaklarında o, o da ayrı bir şey bu da e, çok miktarda e, Jotel Mansur da var e, Onlar ayrı bir konu ama daha çok bizim e, ilgilendiğimiz acilen yağmur mevsimi gelmeden ki gelmek üzere Ekim'in sonu gibi falan yağmurlar yağmaya başlar. Marmaris'e çok yağmur yağar ama bugüne kadar bir işte e, su baskını, sel, heyelan, şu bu görünmüyor. Yamaçlar çok dik olmasına rağmen e, bunun nedeni ormandı, bitki ortasıyla. Şimdi o, o bitki ötesine muhafaza etmek, e, kalan kısmı e, biraz evvel arkadaşın dediği gibi e, köklerde duruyor. Ağaçlar yeşillenebilir. de e, Başka bir şey daha var. İnsanlar şimdi her kafadan bir ses çıkıyor sosyal medyada olsun, şeyde olsun. E, bilmedikleri bir şey var. Şimdi e, kuzey tarafında, yani ülkemizin kuzeyinde bitkiler kışın yapraklarını dökerler. Çünkü... Isı kaybını engellemek için. Ama bu tarafta güney bölgesinde e, bitkilerin çoğu özellikle e, ot su bitkilerin çoğu e, tamam bitkileri dediğimiz bitkiler yazın yapraklarını dökerler. Bunda nedeni su kaybını engellemek içindir. Onun için e, Nisan ortası geldi miydi bütün bitkiler toprak altına katacak. Şu anda toprağın altı ölü değil yangın sadece e, üstteki belki bir santimlik yere Etki etmişler ama toprağın altı çeşitli bitki soğanları mantarları tohumları şunları bunları e, yani canlanmaya e, hazır bekler durumda şu anda ilk yağmurda bunlar canlanacak onun için e, böyle e, hani fidan kampanyası falan da yapıyorlar ya e, birkaç de dokunmamak lazım fazla şeye e, bitki dikmek için. Hatta siz burada şey diyorsunuz yani e, bitki dikmek için dokunmamanın ötesinde bu bölgedeki yağmurun e, tutunabilmesini sağlayacak e, ya da işte fazla yağmur olursa onun tahliyesini sağlayacak küçük müdahaleler yapmak lazım ki bu şey daha da hızlansın bu süreç diyorsunuz anladığım benim. İşin coğrafı tarafının böyle bir yanı. Yamaçlar Hı -hı. çok dik. Yani bakın e, bir santimetre toprak Normal eğimli, sıfır eğimli bir yerde 20 yılda oluşur ortalama kayanın cinsine göre. E buralar eğimli, buralarda oluşacak toprak e, 50 sene deseniz e, 3 metre bir ormanın yetişmesi için gerekli toprak en az 8-10 bin yılda oluşur. E, bizim buna meydan vermememiz lazım. Peki, <gülüyor> bir... Rauf lütfen, pardon. Bu, bu, bu rakam önemli. 8-10 bin yıl. Yani e, bir, bir genç, 2-3 metrelik dediğimiz aslında genç bir orman yani. Genç bir ormanın yetişmesi için e, gerekecek e, toprak birikimi 8-10 bin yılda oluşuyor ve bu toprak birikimini korumamız lazım diye altını çizelim yani dinleyicilerimizin aklında kalsın. Buradan hemen başka bir noktaya daha geçelim isterim. Marmaris. Ve çevresinde alınacak önlemler için bir drenaj sisteminden bahsettik. Ee, hem orman yangınlarına e, müdahalede hem de sonrasında yapılacaklarda branş olarak mühendislik, jeoloji mühendisliği ne tür katkılarda bulunabilir, ne tür e, uzmanlıklar şey, var? Bizler e, o topografyanın şeye göre durumuna göre e, drenaj sistemi düzenleyebiliriz. Ee, dediğim gibi bilim kurulu oluşturup bir e, beyin e, cümlesiye herkes bilgisini ortaya koyarak e, bir şöyle toplu kararlar alıp e, akışı, yağışı e, düzenli hale getirebiliriz. E, ben başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bir de bu Kızılçam'la ilgili sosyal medyada çok fazla suçlama var. E, biraz leşineli, yanıcı olduğu için. Halbuki Kızılçam Turistler'da milyonlarca yıldır adapte olmuş, evrim geçirmiş. Ee, zaten yangınlar, yangınlar, ormanın seyrenmesi, e, gençleşmesi için e, devamlı olmuş. olmuş. Kızılçam hem köklerine bir şey olmaz fazla, hem de e, çok çabuk yeşerir. Mesela buradaki bir Kızılçamı diktiğiniz zaman 15 sene diyelim yetişkin hale geldiyse, e, İstanbul'da diktiğiniz 70 sene, 100 sene de belki e, büyüyecek. E, yani bu bölgeye adapte olmuş. E, şey belki yapılabilir. E, gene Kızılçam olur ama araya e, şeritler halinde yangın e, sırasında yayılmasını engelleyecek. E, az yanan e, ya da yanmayan e, orman ağaçlarından bir e, bantlar, şerit, şeritler çekilebilir, dikilebilir Belki öyle bir şeyler olabilir. Tabii bu o, eğer oluşursa bir o bilim kurulunda görüşülecek şeyler. Ee, mesela sığla ağacı olabilir. Sığla ağacı su basar olman olduğu için e, yatay kök geliştirir. Yatay kökten dolayı suyu tutar. E, hem suyun yine akışını azaltır. Hem de yangına karşı e, sigorta gibidir. E, yani öyle bir şeyler yapılabilir. Ama dediğim gibi bunlar e, Oluşacak bir bilim kurulunda hep beraber e, tartışılacak şeyler. E, bu, arada, bu arada hocam bunlar galiba böyle sadece Türkiye'ye has e, ilginç şeyler oluyor. Böyle bilin, bilip bilmeyenin konuştuğu. 2020'de Avustralya ormanlarının %10'unu kaybetti. Bu iklim krizinin yarattığı e, aşırı sıcaklık. Ve işte o kuru hava yüzünden durdurulamayan yangınlarla Avustralya'da kaybedilen ormanların %10'u dediğimizde o okaliptüs yoğunluklu oluşuyordu. Yani izledik orada kimse o okaliptüsleri sökelim yerine kavak ağacı dikelim falan demedi yani. Bunlar dünyanın hey, saçma işleri yani. Okaliptüs çünkü Avustralya'nın endemik türüdür. Evet yani, aynen. Bizim ülkemizde aslında zararlı o konu ayrı bir şey. Yani 250 yıl evvel İngilizler getirmişler Avustralya'dan. Sonra bize de işte bataklıkları kurutmak için satılmış. Bataklıkları kurutmanın da çok iyi bir şey olduğu zannedilmiş o zamanlarda. Yani 50'lerden beri 2000'e yakın sulak alan kurutulmuş. Halbuki sulak alan kıtanın böbrekleri gibidir. Yani oralarda hem e, onlar da erozyonu önler, hem e, kuş cenneti olur, birçok canlıya, e, biyoçeşitliğe faydası olur. E, hiç dokunulmaması gereken e, yerlerdir, sulak alanlar. E, okaliptüsler bir tanesi günde 8 ton su çekiyor. Etrafındaki e, bitkilere su bırak, bırakmıyor, yeraltı su tablasını düşürtüyor. Yani e, çok bizim ülkemize uygun e, bir ağaç değil. Diğer açıdan işte vixi e, yapılıyor. O, tıbbi açıdan da faydalı ama yani bizim endemik türümüz değil, endemik türlerimize e, zarar veren bir ağaç türü. Evet, evet. İşte Avustralya'nın endemik türü ve orada yok oldu ama kimse yerine başka bir şey dikelim demedi öbür taraftan. Yani kendi habitatında değerli o okaliptüs. Bizim habitatımızda değil, bakın, bizde de kızılçam değerli. E, Kimi orman yangınları e, olduğu zaman tamam. Görüntüsü e, şeyde yani toprağın üst kısımlarında görüntüsü şusu busu e, e, bir süre için insanlara kötü gelebilir. Ama e, yangın arasında ormana zarar vermez. E, ormanı gençleştirir. İşte ne bileyim ben e, bir süre sonra 30 sene 40 sene 50 sene sonra orada yine orman oluşur. ha insan hayatına göre bu süreler uzun olduğu için bize orman yangınları kötü kötü gibi gelebilir. Ormana asıl zararı veren betonlaşmadır. Ee, yangın olur, tekrar yeşil doku oluşur. Ama e, beton girdi yerden çıkmak Ormanı asıl zararı veren. Onun için e, işte gönüllerimizin, STK'larımızın asıl dikkat edecekleri bundan sonra buralarda betonlaşmaya e, kesin tepki koymaları, e, karşı çıkmaları yapılacak olan budur. Geri kalanı uzmanlara, mühendislere, işte akademisyenlere bırakmak lazım. hatta doğanın kendisine bırakmak lazım. Doğanın kendisi bir şekilde yeniden canlanır. Oradaki eee florada, faunada, yani hayvanlarda şeyde hepşi yerini bulur tekrardan. İnsan fazla müdahale etmesi daha iyi olur gibi geliyor. Kocam e, bu... slogan gibi bir söz söyledi. De, ben de bunun altına çizmek istiyorum. Beton girdiği yerden çıkmaz. E, doğru evet. yani öyle değil mi? Yani e, o yanan yer, işte ne bileyim ben, e, tekrardan canlanır. İşte bu bölge için söyleyeyim. En fazla 30 sene de hiç hiç müdahale etmeseniz, hiç müdahale etmeseniz e, tekrardan kendini bulur. Ama beton girince orası bitiyor. Yani, evet. E, Şu, tabii o şeyin dolar tırsının sınırı yok çünkü. Şimdi tabii bu vakada 50 bin hektara varan 3 bölgede orman yangını e, görüldü. Yani 50 bin hektara varan alanı kaybettik. Dolayısıyla e, bu vaka biraz daha şey. Hani hele bugün sıcaklıkların aşırı yoğunlaştığı, bu mevsim anomalilerinin sık sık ıı, yaşanacağını artık bildiğimiz hani İstanbul'u hortumların, İstanbul'da ortamların görüldüğü filan bu anomaliklerin içinde şu anda tabii söyledikleriniz doğru hani 30-40 yıl içinde yenilenir ama o bölge bu haliyle bugünkü iklim krizi koşullarında tekrar yenilenmesi oldukça zor olacak. Daha doğrusu bizim insan olarak onu korumamız da oldukça zor olacak. Dediğiniz gibi bir betonu sokmak kolaylaşacak ya da tersinden söylersek. O yüzden asıl dikkati o tarafa vermek gerekiyor bir yandan. Bir yandan da bu kaybın çok büyük bir kayıp olduğunda Altını tekrar çizmek isterim. E, bu arada hazır hazır beton demişken bir başka e, meselemiz daha var. E, bu da Marmaris bir deprem bölgesi. E, i̇klim kriziyle beraber tüm afetleri üst üste yaşarken aynı zamanda buradaki e, yapılaşmanın hem e, yeşil dokuya hem de depremle yaşamaya ne kadar uygun olduğunu da konuşmak belki faydalı olabilir. Şimdi o konu tabii E, ayrı bir konu e, biraz da benim e, branşım e, ben Hacettepe'den de mezun oldum e, e, tez konu plaka teknolojiydi yani deprem konusunda epeyce bilgim var Burada da devamlı gözlemim var o konuda da ayrı bir dosya e, varlığa ya da e, işte ilgili makamlara e, sunacağım yakında e, erken uyarı sistemi yapmak üzerinde çalışıyorum. Ee, yani teorik olarak e, mümkün. Çünkü 99'daki depreme çok hazırlıksız yakalanmıştık ama e, bilim açısından teknoloji açısından e, aradan 20 yıl geçti. E, bir takım şeyler gelişti. Deprem sırasında bir erken uyarı sistemi e, yapmak e, yapılabilir. E, ama e, biraz tabii para yapmak lazım. E, çünkü Türkiye'nin her yeri deprem bölgesi. Buradan kaçalım da başka bir yere gidelim, oradan kaçalım da başka bir yere gidelim diyebileceğiniz bir yer yok. Çünkü üç tane kıtasal plakanın e, kesişme noktasında, sürtüşme noktasında sürekli tarih boyunca e, depremler olmuş. Depremlerin en büyük özelliği eğer bir yerde deprem oluyorsa aynı yerde en az o kadar veya daha büyük şiddette bir deprem e, olur. Mutlaka olur. Ama e, oluş periyotları biraz uzundur yağmura, kara şey gibi e, diğer tabiat olaylarına gibi. Ama e, eninde sonunda olur. E, ona göre e, işte tedbir alınması lazım. E, Marmaris de böyle çok riskli bir bölgede. E, ama şimdi e, biraz Konu karışmış gibi olacak o konuda çok fazla şey yaparsam. isterseniz o konuyla ilgili daha sonra başka bir program yapalım. Bir tek bağ noktası var. Onu mutlaka konuşmak isterim sizinle Hakkı Hocam. O da şu. E, yangın insan e, hayatı ve insan bakış açısıyla insan merkezli baktığımızda tabii ki doğadaki canlılar içinde ama çok büyük bir afet. Aynı zamanda e, sellerden bahsediyoruz önümüzdeki olası sellerden ve depremde böyle. Ve tümü de aslında... Bir, hazırlıklı olmayı gerektiriyor. İkincisi, e, o an sırasındaki koordinasyon için hazırlıklı olmayı gerektiriyor. Ve sonrasında yapılacaklarla ilgili. E, bu yangınlarda biz hem yerel yönetimin hem devlet yönetiminin çok da hazırlıklı olmadığını gördük e, gibi. Afet hazırlığı ve afet koordinasyonuyla ilgili sizin burada gördüğünüz durum nedir? Şimdi... E, doğru söylüyorsunuz e, güneşeşik kesiminin hepsi biraz sınıfta kaldı gibi sanki. E, yani e, devlet tarafında da, mahalli liderler tarafında da, yani e, sivil toplumlar tarafında hatta e, çok da hazırlı olmadı, hazırlıklı olmadıkları e, görüldü. Bundan, bundan e, bir ay evvel e, o şeyde e, Çevre etkinliği vardı. Umur Bey'in yaptığı, Umur Özden'in. Orada biz yangın konusunu dile getirdik. Ama Türkiye'de en kötü şey ben demiştim demek. Yani varmasın çünkü %90'a yakını orman. İki bakıyor. Suikast da olabilir, sabotajla olabilir. Kendinden de yanabilir. İşte ne bileyim ben her şey olabilir. Fakat siz ne yapıyorsunuz yangını söndürmek için? Uçağınız var mı? İşte, e, yeterli eğitimli elemanımız var mı? E, sivil toplumu biraz eğittiniz mi? E, ne bileyim ben e, e, bunların hiçbiri yapılmamış. E, i̇şte inşallah bundan sonra yapılır. Çok Teşekkür ederiz. O kapanış için sözü sana bırakayım Çünkü her zamanki gibi su gibi akıp gitti program. Evet, e, bitiriyoruz. Bugün konuğumuz Hakkı Çapuroğlu'ydu. Javriyici Mühendisi Marmaris'te e, yaşıyor ve çalışıyor. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bu felaketin, son yangın felaketinin başka bir açısını bize gösterdiği için. Ortam Damla Özdeğer hattın öbür ucundaydı. Çok teşekkür ederiz Hakkı Hocam. Ben de teşekkür ederim. E, bütün e, e, dinleyicilerinize de, e, e, sağlıklı günler, e, güzel günler e, dilerim. Tam 20 yıl haber ben bir kere daha bu kadar bir konuk olmuştum. Orhan Kurallar'la beraber o zaman biz çevre için e, elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk. Ama yapamamışız demek ki. E, bundan sonra daha güzel olur inşallah. Aa, estağfurullah. Yapacak çok şey var hocam. İş bitmiyor bu alanda gerçekten. Yıkacaklar yapacağız, yıkacaklar yapacağız. Öyle düşünelim yani. Çok teşekkürler tekrar. E, hoşçakalın diyoruz. Tekrar hoşçakalın diyoruz Damla. Hoşçakalın.